Sere serpe S Serpe uzandım doğanın üzerine oradan oraya dolaştım sanki uçtum kanatlandım Tıpkı kuşlar misali ne güzellikler gördüm çirkinlikler içinde dolaşırken yeryüzünde garip bir fısıltı ile esiyor inceden inceye Tıpkı rüzgar misali Gözü Yaşlılar Vardı, Coşkun, Sapkın, Uçarı, Eğlenenler Arasında Birbirine Girmiş, Açılmadık Sırlar Gibi. Yürüdüm Yeryüzünde, Dev Gibi Adımlarım Büyük, Yürüdüm Yeryüzünde, Karıncalar Gibi Adımlarım Küçük. Duygular Yüklendim, Karamsar, Ağlamaklı, Tıpkı Kara Bulutlar Gibi, Gökdelenler Yükselmiş, Diplerindeki evlere gölge, Hasret bırakmışlar güneşe, Ömür boyu uzun gölgeleriyle, sefaatin coşkun selinde, Sefaletin gözyaşı gizeminde Yaşamlar vardı, Yaz, sonbahar, Kış, ilkbahar, Havalar güneşli, Bazen şimşekler çakıyor, Gökyüzünde fırtınalar, Her güne yeni doğan umutlar, Çağlayan duygular üretiyor, Kalplerdeki, Çocuklar gibi... ...umutla baktım hayata... ...inancımla yürüdüm... ...geçmişin kahramanlarına... ...nazire yaparcasına... ...seslendim... ...gelecek benim... ...hesabını vereceğim... ...yüzümün akıyla... ...özgürlüğe uçanlar gibi...